müttakiler dışında dünyadaki bütün dostlar, o gün birbirine düşmandır. Allah, müttakîlere şöyle buyurur. Ey benim kullarım! Bugün size herhangi bir endişe yoktur. Sizi üzen bir durum da olmayacaktır. Ne mutlu onlara ki, ayetlerimize inanmış ve Allah'a itaat etmişlerdir. Haydi siz de, eşleriniz de, neşe dolu olarak buyurun cennete. Altın tepsi ve kaselerle kendilerine ikram eden hizmetçiler, etraflarında devamlı döner. Hülasa, orada canınız ne isterse, gözleriniz hangi manzaralardan hoşlanırsa, hepsi var. Hem siz burada, devamlı kalacaksınız. İşte, dünyada yaptığınız makbul işlerden dolayı, varisi yapıldığınız cennet, size orada, istediğiniz şekilde yiyeceğiniz her türlü meyve vardır. Suçlularsa cehennem azabında ebedi kalacaklar, azapları hiç gevşetilmeyecek. Orada bütün ümitlerini yitirmiş olarak kalacaklardır. Böyle yapmakla biz onlara haksızlık etmedik, ama asıl kendileri öz canlarına zulmettiler. Cehennem bekçisine şöyle feryad ederler: "Malik, ne olur, tükendik artık. Rabbin canımızı alsın, bitirsin işimizi. O da." Ölüp kurtulmak yok, ebedi kalacaksınız burada, der. Allah da şöyle buyurur: Biz size gerçeği getirmiştik, fakat çoğunuz hakikatten hoşlanmamıştınız. Ey Rasulüm, onlar size hile kurmakta işi sağlam aldıklarını mı düşünüyorlar? İşte biz de işi sağlam tutuyoruz. Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarındaki elçilerimizde, yaptıkları her şeyi yazarlar. De ki, Faraza, Rahman'ın çocuğu olsaydı, ona ilk ibadet eden ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, o arşın, o muazzam saltanatın Rabbi, kendisine eş, ortak uyduranların iddialarından, münezzehtir, yüceler yücesidir. Kendilerine bildirilen, o hesap gününe kavuşuncaya kadar, Onları kendi hallerine bırak, batıllarına dalsınlar, varsın oyalansınlar. O Allah'tır. Gökte de yerde de tek ve gerçek ilahtır. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olan bütün varlıkların mülk ve hakimiyetine sahip olan Allah'ın şanı çok yücedir. Hayır ve bereketi sınırsızdır. Kıyamet saatini bilmek O'na aittir. Hepiniz sonunda O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Müşriklerin, O'ndan başka yalvardıkları sahte tanrıların şefaat yetkileri yoktur. Ancak bilerek hak ve gerçeğe şahitlik edenler, bunu yapabileceklerdir. Eğer kendilerine, sizi kim yarattı diye sorarsan, Allah yarattı derler. O halde nasıl oluyor da, onu tek ilah kabul etmekten vazgeçiriliyorlar Allah elbette resulünün ya rabbi ne yapayım onlar bir türlü imana gelmeyen bir topluluktur demesini de biliyor şimdi sen onlardan yüz çevir ve selam size de artık yakında maruz kalacakları akibeti öğrenirler